Bir de İbrahim Rabbim demişti. Burayı güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşitli ürünlerle rızıklandır. Allah da şöyle buyurmuştu. Ben inkar edeni de bir süre rızıklandırıp sonra cehennemin içine sürerim. Orası ne götü bir yerdir. Hazreti İbrahim'in bu duasının kabul edildiği şu ayetlerde de görülmektedir. Her çeşit ürünün tarafımızdan bir rızık olarak gelip toplandığı güvenli ve mukaddes bir beldeye onları biz yerleştirmedik mi? Kasas 57. Çevresinden insanlar kapılıp götürülürken yaşadıkları Mekke'yi can ve mal emniyeti bakımından güvenilir muhterem ve mukaddes bir yer yaptığımızı da görmediler. Han 67 Hz. İbrahim'in duasının tamamı İbrahim 35-41'dedir. Burada pe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitler ne maksatla yapılmışsa onun için kullanılacaktır. Müslüm hadisini hatırlatmak gerekir. Bu çok kısa sürede bir faydalanmadan ibrettir ibarettir. Ama Sonunda o kafirlerin varacağı yer cehennemdir. Orası ne fena bir döşektir. Ali İmran 197 Dünya hayatının kısa süreli bir faydalanma olduğu ile ilgili bazı ayetler burada zikredilmiştir. Onlar dünya nimetlerinden bir süre faydalanacak, sonra dönüp bize geleceklerdir. Biz de inkar etmeleri yüzünden onlara şiddetli azabı tattıracağız. Yunus 70 bu ayetin dipnotunda ilgili bazı ayetler verilmiştir. Onlara kısa bir süre verdiğimiz ömürle hayatın zevkini yaşatır, sonra da ağır bir azaba sürükleriz. Lokman 24 Cehennem hakkında kullanılan orası ne kötü bir yerdir ifadesi ayrıca Ali İmran 162 Enfal 16 Tövbe 73 Hac 72 Hadid 15, Tegabun 10, Tahrim 9, Mülk 6'da geçmektedir. Hani İbrahim ile İsmail Kabe'nin temellerini yükseltirken, şöyle dua etmişlerdi. Ey Rabbimiz! Yaptığımız bu hizmeti kabul et. Çünkü her şeyi duyan, her şeyi gerçek mahiyetle bilen, elbette sensin. Rabbimiz! İkimizi de yalnız sana boyun eğenlerden eyle. Soyumuzdan da sana boyun eğecek bir ümmet çıkar. Bize ibadet yer ve usullerimizi göster. Ve tövbemizi kabul buyur. Çünkü tövbeleri çok kabul eden ve çok merhamet eden sadece sensin. Hani İbrahim'e biz beytin yerini hazırlayıp göstermiştik. Hac 26 her şeyi duyan ve her şeyi gerçek mahiyetle bilen odur ifadesi Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde tekrarlanmaktadır. Mesela Bakara 137, Enam 13, 115, Enfal 61, Yunus 65, Yusuf 34, Enbiya 4, Şuara 220, Ankebut 5, Fussilet 36, Duhan 6. İki ayette de sen her şeyi duyan her şeyi duyan, her şeyi gerçek mahiyetiyle bilensin şeklinde geçmektedir. Bakara 127 Ali İmran 35 Bakara suresi 38'in ayetinin dipnotunda tövbe ile ilgili bazı ayetler ve hadisler zikredilmiştir. Rabbimiz onlara içlerinden biri peygamber gönder de kendilerine senin ayetlerini okusun. Kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları günahlardan arındırıp tertemiz yapsın. Çünkü karşı konulmaz kudret sahibi, her işi yerli yerince yapan sadece sensin. Hikmet, insanı hatalı davranmaktan alıkoyan, doğruyu yanlıştan ayıran bilgi anlamına gelmekte, her faydalı bilgiye ve salih amele hikmet denmekte. Allah'ın her şeye bir anlam ve amaca göre yaratması da hikmet kelimesiyle ifade edilmektedir. Tabi'in müfessirlerinden Katede bin Diames Sedusi'nin belirttiğine göre hikmet kelimesi bu ayette olduğu gibi kitap veya Allah'ın ayetleri gibi ifadelerle birlikte kullanıldığı zaman bununla peygamber efendimizin sünneti kastedilmektedir. Buhari İmam Şafi de Kur'an'da geçen hikmetin sünnet olduğunu söylemektedir. Erresale şunu iyi bilin ki, bana Kur'an ile birlikte onun bir misli daha verildi. Hadisi de bunu göstermektedir. Ebu Davud Tirmizi Şüphesiz Allah müminlere büyük bir lütufta bulundu. Zira daha önce apacık bir sapkınlık içindeyken, onlara ayetlerini okuyan, onları günahlarından temizleyen, Onlara kitabı ve hikmeti öğreten kendi içlerinden biri peygamber gönderdi. Ali İmran 164 O Allah ki kitap ehli olmayanlar içinde onlara ayetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermiştir. Yoksa onlar daha önce apaçık bir şaşkınlıkta idiler. Allah o peygamberi henüz bunlara katılmamış ama daha sonra katılacak olan başkalarına da göndermiştir. O, karşı konulmaz kudres sahibi ve her işi yerli yerince yapandır. Cuma 2-3 İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden gelmesi için dua ettiği peygamberlerin kim olduğunu açıklarken Resul-i Eklem Efendimiz, ben babam İbrahim'in duasıyım buyurmuştur. Ahmet bin Hanbel, hakim el müsterek. Kendini bilmez beyinsizlerden başka kim İbrahim'in dinini reddedebilir. Elbette biz onu dünyada seçip peygamber yaptık. Ahirette de mutlaka iyiler arasında olacaktır. Sen onlara Allah doğruyu söylemiştir. O halde batıl dinlerden uzaklaşıp tevhid dinine yönelen ve hiçbir zaman Allah'a eş koşmamış İbrahim'in dinine tabi olun de. Ali İmran 95 Şöyle de Elbette Rabbim beni dost doğru bir yola batıldan uzaklaşıp hakkı önülen İbrahim'in sapasağlam dinine iletti. İbrahim hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Enam 161 Doğrusu İbrahim Allah'a itaat eden, bütün batıl dinleri bırakıp sadece ona boyun eğen, tek başına bir ümmetti. O hiçbir zaman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 123 Atanız İbrahim'in dinine sarılın. Haç 78. Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala'nın hoşnut olduğu din hangisidir diye soruldu. soruldu. O da şöyle buyurdu. Hz. İbrahim'in müsamakar dinidir. Ahmet bin Hanbel. Ben ne Yahudil'e Yahudilikle gönderildim ne Hristiyanlıkla. Ben Hz. İbrahim'in Musa Kahar diniyle gönderildim. Ahmet bin Hambel, Elbani. Hiç şüphesiz onlar bizim katımızda seçkin ve hayırlı kullardandı. Sat 47. Peygamberlerin Allah tarafından seçilmiş kullar olduğuna dair ayetler burada verilmiştir. Çünkü Rabbi ona ''Emreme boyun ey.'' buyurmuştu. O da ''Alemlerin Rabbine boyun eğdim.'' demişti. İbrahim bunu oğullarına da vasiyet etti. Yakub'a da ''Oğullarım, bakın Allah size bu dini seçti. Yalnız Müslüman olarak can verin.'' dedi. Yakup peygamber Hz. İbrahim'in torunudur. İsrailoğulları da Hz. Yakup'un torunlarındır. Burada Yahudilere dedelerinin vasiyeti özellikle hatırlatılmaktadır. Şüphesiz Allah katında tek din İslam'dır. Ali İmran 19 Kim İslam'dan başka bir din ararsa aradığı din ondan asla kabul edilmeyecektir. Ve o ahirette de mahvolup gideceklerden olacaktır. Ali İmran 85 Hazreti Yusuf da Allah'a Müslüman olarak canımı al ve beni salih kulların arasına kat diye dua etmişti. Yusuf 101 Müslüman olarak can verebilmek için Allahü Teala'nın gösterdiği şu çizgide yürümek gerekir. Kim bağışta bulunur ve kötülükten sakınırsa ve en güzel olanı doğrularsa biz ona iyilik yolunu kolaylaştırırız. Ama kim cimrilik eder ve kendisini Allah'a muhtaç görmezse ve en güzel olanı yalanlarsa... Ona da kötülük yolunu kolaylaştırırız. Ley 5-10 Yakup son nefesini verirken Yoksa siz de orada mıydınız? O sırada Yakup oğullarına Benden sonra Kime kulluk edeceksiniz? Diye sormuş. Onlar da sadece senin ilahına Ataların İbrahim İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Biz yalnız ona boyun eğen Müslümanlarız demişlerdi. Bu soru İbrahim Aleyhisselam'ın Yahudi veya Hristiyan olduğunu iddia eden Yahudi ve Hristiyanlara yöneliktir. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ile torunlarının hep Yahudi ve Hristiyan olduklarını mı iddia ediyorsunuz? Onlara şöyle de. Siz mi daha iyi bileceksiniz yoksa Allah mı? Allah'ın bildirdiği bir gerçeği söyleyip gizleyenden daha zalim kim olabilir? Ama Allah sizin yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Bakara 140 Peygamberlerin aynı inançta sahip olduğunu Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle ifade buyurmuştur. Peygamberler baba bir ana ayrı kardeştir. Peygamberler baba bir, ana ayrı kardeştir. Dinleri de aynı dindir. Buhari, Müslim. Onlar bir ümmeti geçip gittiler. Onlar bir ümmetti. Geçip gittiler. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizedir. Siz onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz. Bu ayet Bakara suresi 141. ayette de aynen geçmektedir. İnsanın sadece kendi yaptıklarından sorumlu olduğunu gösteren başka ayetler de vardır. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenemez. Enam 164. Herkes kendi kazancına bağlıdır. Tur 21. İnsan, insan için yalnız çalışmasının karşılığı vardır. Necim 39. resul Ekrem Efendimiz yeterince ibadet ve iyilik etmeyen kimseye Asil bir soydan gelmesinin hiçbir fayda sağlamayacağını ifade ederek bir kimseyi ameli geride bırakırsa onu öne geçirmez buyurmuştur. Soyu onu öne geçirmez buyurmuştur. Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Maj. Bir de Yahudi ve Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Sen sen de şöyle de. Doğrusu biz tek Allah'a inanan ve hiçbir zaman Allah'a ortak koşmayan İbrahim'in dinine uyarız. İbrahim ne bir Yahudi idi ne de bir Hristiyan idi. O Hanif bir Müslümandı. Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ali İmran 67 Sen onlara Allah doğruyu söylemiştir. O halde batıl dinlerden uzaklaşıp tevhid dinine yönelen ve hiçbir zaman Allah'a eş koşmamış İbrahim'in dinine tabi olun de. Ali İmran 95 Doğrusu ben tek Allah'a inanan bir kimse olarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan valedene çevirdim. Ben müşürtlerden değilim. Enam 79 Şöyle de elbette Rabbim beni dosdoğru bir yola batıldan uzaklaşıp Hakk'a yönelen İbrahim'in sapasağlam dinine iletti. İbrahim hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Enam 161 Bana şunlar da emredildi. Allah'ın birliğini tanıyarak yüzünü dosdoğru hak dine çevir. Sakın müşriklerden olma. Yunus 105 Doğrusu İbrahim Allah'a itaat eden, bütün bu atıl dinleri bırakıp sadece ona boyun eğen tek başına bir ümmetti. O Hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Nahıl 120. Sonra sana da tek Allah'a inanan ve hiçbir zaman müşriklerden olmayan İbrahim'in dinine uy diye vahyettik. Nahıl 123. Bütün batıl inançlardan uzak şekilde yüzünü ve özünü hak dine çevir. O fıtrat dinine ki insanları Allah onun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yarattığı değiştirme imkan yoktur. İşte dostu ve budur. Lakin insanların çoğu bilmiyor. Rum 30 Siz şöyle deyin. Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene, Rab derinden bütün peygamberlere verilene iman ettik. Biz o peygamberler arasında... Hiçbir ayrım yapmayız. Biz sadece Allah'a boyunan Müslümanlarız. Peygamberleri arasında hiçbir ayrım yapmayız. Bakara 285 Biz onlar arasında hiçbir ayrım yapmayız. Biz ancak Allah'a teslim olmuşuzdur. Ali İmran 84 Buna mukabil Allah'a ve peygamberine inanan ve peygamberden hiçbirini diğerinden ayırmayanlara gelince... Allah onların mükafatlarını verecektir. Nisa 152 Mümin olabilmek için hem kendi peygamberine hem de diğer peygamberlere inanmak şarttır. Bütün peygamberlere inanmayan kimse kendi peygamberine de inanmamış olur. İşte bu sebeple resul Ekrem'e inanmayan Yahudi ve Hristiyanların imanından söz edilemez. Bu konuda bilgi için Bakara suresi 62. ayetin dipnotuna bakınız. Ayrıca biz o peygamberlerden hiçbir arasında ayrım yapmayız demek biz onlardan birine inandığımız gibi diğerlerine de inanırız demektir. Yoksa onlar arasında ayrım yapmamak onlardan hiçbirinin diğerini üstün olmadığı anlamına gelmez. Bakara 253 Peygamber Efendimiz zamanında Yahudiler ve Hristiyanlar Tevrat'ı İbranice okur onu Müslümanlara Arapça olarak tefsir ederlerdi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Müslümanlara kendilerine ilahi kitap verilen Yahudi ve Hristiyanları ne doğrulayınız ne de yalanlayınız. Onlara şöyle deyiniz buyurarak yukarıda ayeti okudu. Buhari Allah'ın elçisi bu ayeti Çoğu zaman sabah namazının sünnetinin birinci rekatında okurdu. İkinci rekatında ise Ali İmran suresinin ya da 52 veya 53 yahut 152 yahut da 164. ayetlerini okurdu. Müslim ve bu Davud Nesai. Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi inanırlarsa elbette doğru yolu bulurlar. Yüz çevirirlerse derin bir çıkmaza saplanırlar. Allah seni koruyup onların hakkından gelecektir. Her şeyi duyan, her şeyi gerçek mahiyetiyle bilen odur. Müslüman olmayıp yüz çevirirlerse sana düşen yalnızca tebliğ etmektir. Ali İmran 20. Yüz çevirip inkar eden inkar ederseniz hiç şüphesiz Allah inkar edenleri sevmez. Ali İmran 32. Eğer onlar bu söylediklerini kabul etmezlerse üzülme. Çünkü Allah fitne fesat çıkaranları iyi bildir. Ali İmran 63. Eğer Allah'ın buyruklarından yüz çevrirlerse şunu bil ki Allah onları bazı günahları yüzünden belaya uğratmak istiyordur. Maide 49. Ama küfürden vazgeçip iman etmezlerse biliniz ki Allah sizin Mevlanızdır. Enfal 40. Eğer yüz çevirirseniz büyük bir günün azabına uğramanızdan korkarım. Hud 3. Eğer yine de yüz çevirirseniz bilin ki ben görevimi yaptım ve size bildirmem gerekenleri bildirdim. Hud 57. Bütün bunlardan sonra onlar yine de yüz çevirirlerse artık senin görevin açıkça tebliğ etmekten ibarettir. Nahıl 82. Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki ben hepinize Allah'ın vahiyini işit bir şekilde bildirdim. Enbiya 109 Allah her şeyi duyan, her şeyi gerçek mahiyetiyle bilendir ifadesinin geçtiği yerler için Bakara Suresi 127. ayette ve diptonunuzda bakınız. Allah'ın boyadığı renge boyayın, boyanın. Kimin boyası Allah'ın boyadığı renkten daha güzeldir. Biz sadece ona kulluk ederiz. Allah'ın boyadığı renge boyanın demek Allah'ın her insanın gönlüne koyduğu temiz fıtrata kendinizi bırakın ve onun gönderdiği dini benimseyip Müslüman olup demektir. İnsan Allah'ın dinine göre yaşamaya başlarsa bütün hayatında ve davranışlarında o dinin da rengi ortaya çıkacak Müslümanlığın güzelliği Daha bir fark edilecektir Onlara şöyle de Bizimle Allah hakkında mı tartışıyorsunuz? Halbuki o bizim de Rabbimiz Sizin de Rabbinizdir Bizim yaptığımız işler bize Sizin yaptığınız sizedir Biz ona gönülden bağlıyız O sabi dile gelerek Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Meryem 30. Allah benim de sizin de Rabbinizdir anlamındaki ayetler burada verilmiştir. Allah bizim de Rabbimiz sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize sizin yaptıklarını sizedir. Onun için aramızda tar tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Herkesin dönüşü onadır. Şura 15 Herkesin dininin kendine ait olduğu ile ilgili ayetler burada verilmiştir. Ahet, ayet Yahudilerin ve Hristiyanların biz Allah'ın oğulları ve sevdikleriyiz. Maide 18 demelerini Yahudi veya Hristiyanlardan başkası cennete giremeyecek Bakara 111 diye bölülenmelerini gelecek peygamberlerin Araplardan değil, yine kendilerinden çıkacağını söyleyerek kendilerini Allah'a daha yakın görmelerini tutarsız bulmakta. Onun herkesin Rabbi olduğunu, bu sebeple herkesin Cenab-ı Hakk'a hoşnut etmesi gerektiğini hatırlatmaktadır. Yoksa siz, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ile torunlarının hep Yahudi,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 Peygamber Efendimizin Allah'ın elçisi olduğu gerçeğidir. Kur'an-ı Kerim'in en zalim yenitelendirdiği kimseler Bakara suresi 114. ayetin dipnotunda gösterilmiştir. Allah sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Bakara 149, Ali İmran 99, Kur'an-ı Kerim'de şu ifadelerle de geçmektedir. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Bakara 144, En'an 132 Senin Rabbin yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Hud 123 Nem'in 93 Onlar bir ümmette geçip gittiler. Onların kazandıkları onlara, sizin kazandıklarınız sizedir. Siz onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz. Bu ayet Bakara Suresi 133 dördüncü ayette aynen geçmektedir. İnsanlardan bir takım beyinsizler, onları şimdiye kadar yöneldikleri kıbleden vazgeçiren nedir? diyecekler. Şöyle de, doğu da Allah'ın batı da, o dilediğini doğuya doğru yola iletir. Bu ayet ile aşağıdaki üç ayet kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan Mekke'deki Mescidi Haram'a yani Kabe'ye döndürülmesi olayı ile ilgilidir. Resul-ü Ekrem Medine'ye hicret edince 16 veya 17 ay boyunca Mescid-i Aksa'ya yönelerek namaz kıldı. Kabe'ye doğru namaz kılmayı çok istediği için Allah da onun bu arzusunu yerine getirdi. Daha önceleri Müslümanların Kudüse doğru namaz kılmalarından pek memnun olmayan Yahudiler ve Hristiyanlar bu değişiklikten sonra değişiklikten son derece rahatsız duydular. Buhari. Allah dilediğini doğru yola iletir ifadesi Bakara 213, 272, Yunus 225, Nur 46'da geçmektedir allah Teala'nın değdiğini doğru yola ileteceğini benzeri ifadelerde şöyle geçmektedir. İşte bu yol Allah'ın yoludur. O bu yola kullarından dilediğini iletir. Enam 88 Elbette Allah dilediğini doğru yola iletir. Hac 16 Sen sevdiğini doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir ve doğru yola girecek olanları da en iyi o bilir. Kasas 50 aldı. Bu Allah'ın hidayet rehberidir ki dilediğine onunla yol gösterir. Zümer 23 İbrahim 4, Fatır 8 ve Müdesir 31'de ise Allah dilediğini böylece saptırır. Dilediğine de hidayet verir şeklinde geçmektedir. Bize ise hidayeti şöyle iste, istememiz tavsiye edilmektedir. Bizi doğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiğinin yoluna. Gazabına uğramış, azıp sapmış olanların yoluna değil. Fatiha 6-7 Burada şu ayet de hatırla, hatırlamalıdır. Allah'a iman edenin kalbine Allah hidayet verir. Tegabın 11 Böylece siz bütün insanlara... Şahit olasınız. Peygamber de size şahit olsun diye sizi ölçülü ve dengeli bir ümmet yaptık. Senin daha önce de yöneldiğin Kabe'yi yeniden kıble yapmamızın sebebi peygambere uyanları tekrar eski dinlere dön dönecek olanlardan ayırmak içindir. Kıblenin değiştirilmesi Allah'ın doğru yola ilettiklerinden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı boşa çıkarmayacaktır. Çünkü Allah insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir. Peygamberlerin şahitlik etme zamanı geldiğinde size vaad olunan gün gelmiştir. Mürselat 11. Allahu Teala Peygamber Efendimize ve onun ümmetine diğer peygamberlerin tebliğ vazifesini yapıp yapmadıklarına şahitlik etme görevi de vermiştir. Peygamber Efendimizin Hazreti Nuh ve ümmeti ile ilgili olarak anlattığı şu misal konuya açıklık getirmektedir. Kıyamet gününde Nuh aleyhisselama üstlendiğin peygamberlik görevini ümmetine tebliğ ettim mi diye sorulacak. O da evet ya Rabbi tebliğ ettim diyecek. Bu defa onun ümmetine Nuh size benden aldığı görev ulaştırdı mı diye sorulacak. Onlar da hayır bize bir uyarıcı gelmedi diyecek. O zaman Cenab-ı Hak Nuh peygambere görevini yaptığına dair şahitlerin kimlerdir diye soracak. O da Muhammed ve ümmeti diye cevap verecek. İşte bunun üzerine Muhammed ümmetine sorulacak. Onlar da Kur'an-ı Kerim'den öğrendikleri şekilde Hz. Nuh'un görevini yaptığını, ümmetine Allah'ın buyruklarını duyurduğunu söyleyecek. Resul-i Ekrem bu sözlerini doğrulamak üzere açıklamakta olduğumuz Böylece siz bütün insanlara şahit olasınız. Peygamberler de size şahit olsun diye sizi ölçülü dengeli ve adaletli bir ümmet yaptık. Ayetini okudu. Allahu akber. Buhari. Ahmet bin Ambel. Şu ayette Muhammed ümmetinin Allah yanındaki değerlerini göstermektedir. Siz insanların iyiliği için yeryüzüne çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Çünkü iyiliği teşvik eder kötülükten sakındırır ve Allah'a inanırsınız Ali İmran 110 Resul-ü Ekrem'in kıyamet gününde şahit olacağını ifade eden ayetlerden bazıları şöyle derdir biz her ümmetten o ümmetin yaptıklarına bir şahit getirdiğimizde seni de bunlara şahit kıldığımızda halleri nice olacak Nisa 41 Ey peygamber biz seni bir şahit bir müjdeleyici ve bir uyarıcı onun uyarıcı onun izniyle Allah'a çağıran bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Ahzab 45 46. Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Fetih 8. Kabe kıble olunca bazı sahabiler Kudüs'e doğru namaz kıldığı günlerde ölen Müslümanların kıldığı namazların boşa gidip gitmediğini merak ettiler. Bunun üzerine Allah sizin imanınızı boşa çıkarmayacaktır Ayet inince ayetteki iman kelimesiyle namazın kastedildiği anlaşıldı. Buhari Yüzünü sık sık göğe doğru çevirip durduğunu görüyoruz. Biz seni mutlaka hoşnut olacağın bir kıbleye döndüreceğiz. Haydi yüzünü mescidi harama doğru çevir. Müminler, siz de namaz kılarken nerede olursanız olun, yüzünüzü o yöne çevirin. Kendilerine ilahi kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlar, bu emrin Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu çok iyi bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Kıblenin Mescid-i Aksa'dan yani Kudüs'ten Mescid-i Haram'a yani Kabe'ye çevrilmesine dair ayet inince, resul Ekrem bunu hemen uyguladı. Başka mesleklerde ne namaz kılmakta iken kıblenin değiştiğini haber alan müminler de bunu öğrendikleri anda kâbeye doğru yöneldiler. Buhari, Müslüm, işte o gün bugündür. Yeryüzündeki bütün müminler namaz kılacakları zaman yüzlerini Kabe'ye doğru dönerek meydana getirdikleri dümdüz saflarla Allah'ın huzurunda bir ve beraber olduklarını gösterirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir ayeti ve benzerleri için Bakara suresi 140. ayetin dipnotuna bakınız kendilerine ilahi kitap verilenlere her türlü mucizeyi getiren getirsen yine de senin kıblene dönmezler sen de onların kıblesine dönmezsin zaten onlar birbirlerinin kıblesine de dönmezler şayet sana gelen ilimden sonra Onların arzularına olacak olsan o zaman elbette sen kendine yazık edenlerden olursun. Kendilerine ilahi kitap gelenlerin arzularına uymanın kötü sonuçlarını gösteren diğer ayetler Bakara suresi 120. ayetin dipnotunda verilmiştir. Kendilerine ilahi kitap verdiğimiz kimseler o peygamberi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ancak onların bir kısmı gerçeği bile bile gizler. Ayetin buraya kadar olan kısmı En'am suresi 20. ayette aynen geçmektedir. Bu konuda gerçek sana Rabbinden gelmiştir. Öyleyse sakın şüphe edenlerden olma. Bu ayet Ali İmran suresi 60. ayette de geçmektedir. Kendilerine kitap verdiklerimiz Kur'an'ın gerçeğin ta kendisi olarak Rabbin tarafından indirildiğini bilirler. Öyleyse sakın şüphe edenlerden olma. En'am. 114. Şayet sana indirildiğimizde bir şüphem varsa senden önce gelen kitabı okuyanlara sor. Elbette sana Rabbinden gerçek geldi. Öyleyse sakın şüphe edenlerden olma. Yunus 94. Her milletin yöneldiği bir kıblesi vardır. Siz hayır yapmakta birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun Allah Hepinizi huzurunda bir araya getirecektir. Çünkü Allah her şeye kadirdir. İşte onlar hayırlarda, yarışmakta ve öne geçmektedirler. Mümin 61 Hayırda yarışmakla ilgili ayetler burada verilmiştir. Nereden yolculuğa çıkarsan çık, Namaz kılarken yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Bu emir Rabbinden gelen gerçek bir emirdir. Allah sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Mescid-i Haram Kabe demektir. Bu emir bin sonraki ayette de tekrarlanmakta. Yolculuk sırasında namaz kılarken de Kabe'ye doğru dönmek gerektiği bildirilmektedir. Allah sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir ayeti. Ve benzerleri için Bakara Suresi 440. Ayet'in dipnotuna bakınız. Yeryüzünün neresinden yolculuğa çıkarsan çık, namaz kılarken yüzünüzü mescid harama doğru çevir. Yüzünü mescid harama doğru çevir. Müminler, siz de nerede bulunursanız yüzünüzü o yöne çevirin. İnsanlardan zulmedenler dışında hiç kimse sizin aleyhinizde bir delil bul bulamasın. Siz de onlardan korkmayın, benden korkun. Böylece size verdiğim nimetimi tamamlayayım da doğru yola bulasınız. Zulmedenler ifadesiyle Resul-i Ekrem Kudüs'e doğru namaz kılarken, o bizim kıblemize döndü, yakında dinimize de girecek diye ümitle bekleyen kı kıblenin Kabe'ye çevrilmesinden sonra ise, Muhammed dedesi İbrahim'in yaptığı Kabe'yi ve atalarının dinini özledi, onun için kıbleyi değiştirdi diye tutarsız ve haksız konuşanlar kastedilmektedir. İnsanlardan korkmayın, benden korkun ifadesi Maide suresi 44. ayette de geçmekte, sadece Allah'tan korkulması gerektiği çeşitli ayetlerde belirtilmektedir. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın ve bana verdiğiniz sözde durun ki, ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Bir de benden yalnız, benden korkun. Bakara 40. Peygamberler, Allah'ın gönderdiklerini eksiksiz olarak tebliğ eden, Allah'tan korkan ve ondan başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Ahzab 39. Allah'ın mehçitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden namazını, geriye gibi kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkanlar onarıp ziyaret eder. Tevbe 18 Müminler sizi köşekleyen şeytandan başkası değildir. Müminler sizi köşekleyen şeytandan başkası değildir. O içinize kendi dostlarının korkusunu yerleştirmeye çalışıyor. Siz Onlardan korkmayın. Eğer gerçekten mümin iseniz benden korkun. Ali İmran 175